Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz gıdalardan helal, haram olanların ayrımı inşallah nasip olsa. allah Teala insanı farklı yaratmış diğer varlıklardan. Buyuruyor bize Mevla'mız İsra Sür'e ayet 70'te. Bismillahirrahmanirrahim. Velekad kerrem la beni Adem'e. Burada Mevlam velekad ile yani bir nevi kasem ile yemi ile Mevlam buyuruyor ki andolsun olsun ki kesin olarak büyük mükerrem yarattık Mevla buyuruyor. Mükerrem yani değerli kıymetli yaratık Mevla buyuruyor. İnsanoğlu, Ademoğlu, insan yani dev varlıklardan çok daha üstün ve farklı yaratılmış. Mesela insan dışındaki canlı hayvan türleri hemen hepsi eğilerek yürürken insan iki ayağı üzerinde başı dik olarak yürüyor. İnsandaki güzellik, deri güzelliği, insanın yüz güzelliği, diğer canlılarda yok bunlar. Yine diğer hayvanlar çoğunluğu eğilerek ağzı ile yerken, yerden toz toprak içerisinden insanlar gıdalarını kesiyorlar, doğruyorlar, pişiyorlar ve oturduğu yerde kişi eliyle ağzına götürerek klasını yiyor. Ayrıca insanın bir de manevi atığı var, ruh, gönül, duygular, akıl insan da var bunlarda. İşte meleğimiz buyuruyor Adem oğlunu böyle mükerrem üstün yarattık ve hamel filberri vel bahri karada denizde insanı bilekli yükledik Mevlam buyuruyor. İlk insanlar Adem Aleyhisselam'ın evlatları bile develere e, ata merkebe binmişler yüklerini bunlara yükletmişler diye diğer hayvanların her birisi yere yürüyken işte insanoğlu bu şekilde hayvanlara binerek yürümüşler. Yine ilk insanlar bile ağaç tomruklarını bir araya getirerek, bunları ağaçtan sıyırdıkları sırımlarla birine bağlayarak insanlar derede, göllerde yolcu yapmışlar. Ve rızak nahüm. Ve Allah buyuruyor, onları yani insanları rüzüklandırdık, minat tayyibati en temiz, en lezzetli yiyeceklerle Mevla buyuruyor. İnsan olduğu her şeyin en temizini yiyor. Ya tavuklar mesela yerde çöp arasından hısın ararken. Ördekler batakta çamurda derede rızkını ararken abimiren kedi köpekler çöp bidonundan rızkını ararken insanoğlu gıdaların en temizini, en lezzetisini, en hoşunu yiyor. Allah'ın sana bu aklı vermiş, yeteneği vermiş. Ve Mevlam'ın bize de şöyle buyuruyor ayrıca yine Nail Sür ayet 114'te Bismillahirrahmanirrahim. Fekülü mimarize kakımullahi halalen tayyiba. Fekulu yiyin kullarım. Neden? Mimma. Burada min ve makinesi birleşiyor burada. Mimma reze kakımullahi Allah'ın ve rız rızdan yiyiniz halalen tayyiba. Hem helalını hem de temizlerini, piş şeyleri, bozuk şeyleri yemeyin mevla buyuruyor. İşte Allah Teala insan oğlunu böyle üstün yaratmış. Allah insanlara öze getirerekler vermiş ve mevla buyuruyor. Ey adam oğulları rızkın helalını ve temizini yeyin mevla buyuruyor. Şimdi önce gelelim inşallah gıdalara yiyecek rızka bakalım. Gıdalarımız ya hayvansal oluyor ya da bitkisel oluyor. Bir de maddensel de mesela tuz gibi gıda olabiliyor. İşte gıdalarımızın gerek hayvansal olsun bitkisel olsun bunların hem helal olması hem de temiz olması Allah Teala'nın emri şerifidir. Tabi helalın zıttı haramdır. Yani eğer bir gıda hayvansal olsun, bitkisel olsun helal değilse tabii ki haramdır. Haramlar da iki ayrılır haramlarda. Biri li aynihi haram biri de li gayri haram deniyor. Li ayni haram demek o hayvanın da o bitkinin o maddenin kendi haram. Kişi bunu elde ederken kazancı helal da olsa, parası helal da olsa ama o madde, o gıda hayvansı olsun, kısa olsun, kendi haram. Ne gibi? Mesela Avru'nun domuz eti gibi. Bu domuzun kendi liayniği, yani kendi doğrudan doğru haramdır. Bir de haramlarda gayriyi var. Aslında bir maddenin kendi haram değil, temiz ama başka bir sebep dolayısıyla haram oluyor. Ne gibi? Mesela bir koyun diyelim. Tabi koyun helallı kendisi. Eğer koyun İslam kuralına uygun kesilmezse haram oluyor. Ya da kişiye bir koyunu alırken, e, koyun etini alırken ya da başka bir gıda kişi alırken eğer kişinin kazancı haram para ise mesela faiz aldığı para ile. E, çaldığı para ile ya da rüşvetin aldığı parayla kişiye gıda alırsa o zaman o gıdanın asla helal olsa haram oluyor. Mesela kişiye ömreye gitse Medine münevvere de Medine hurmasını kişi alsa ama hurmayı aldığı para haram ise. Yani kazancı haram, alkolüçte satıyor kişiye e, haram bir iş yapıyor, rüşvet alıyorsa demek ki o maddenin aslı temiz helal da olsa li gayrihi gayri sebep ile olmuş oluyor. İkincisi eğer bir gıda gerek hayvansal, gerek bitkisel bir gıda eğer insanın aklına zarar verecek durumda ise aklına zarar verecekse, ya da insanın e, genel sağlığına zararlıysa, işte o, o maddede ne olursa olsun, bu da haram oluyor. Demek ki, ikinci sebebi de haram Harammasının sebebi, biri, dediğimiz, Allah ta bunu haram kılmıştır. Tekrar inşallah, döneceğim bu konuya. İkincisi, her ne kadar açıkçası haram kalındı, bildirmemişse bile ama bir madde, hayvansa birsel madde, eğer insana geri aklına zarar veriyorsa, bir alkışker gibi, esrar eroin gibi, ya da insanın sağlığına zarar veriyorsa, bunlar da haram oluyorlar. Neden? Allah insanı mükerrem yaratmış. İnsan, hem aklını korumakla mükellef hem sağlığını korumayan insan hiçbirdir insan. Üçüncüsü bir madde haram olmasının sebebi nedir? Bir insanın tabu selimi deniyor. Tab tabiatı, kişinin yapısı yani selim doğal kişinin yapısı siz şeyler vardır insanların. Sizine şeyler vardır ve Buna da haram olur bunlarda. da. İkin şeylerde. Mesela kurbağa yeme gibi örnek olarak vereyim. Veya bazı otlar, bitkiler, pis otlar vardır. Bunları yemekte insanın tabi selimi, insanın doğal sağlığı, tabiatı, yapısı bana tiskinir. Hatta mesela şey örnek vereyim. Bir kimsenin burnunda abinin sümü aksa. Kişi bunu yutsa basit yapıyor şu yukarı bunu. Tabi bunu Ama normal bir insan yaparsa bu da bakın haram olur. Gün alıyor bu da. Kardeşi. Şimdi inşallah tekrar dönüyorum. Öncelikle hayvanlardan liayni haram olanlar yani hayvanlardan hangi hayvanların kendi haramdır? Yenmesi haramdır. Kişinin parası helal da olsa ama o haram oluyor. Nedir bunlar şimdi? Allah buyuruyor bizlere Maide Suresi ayet 3'te Sezbillah Bismillahirrahmanirrahim Hurmet Aleykümül Meytetu Mevla buyuruyor Hurmet Haram kılındığı şu gerçeği de unutmayalım sevgili kardeşlerim. Bir şeye haram demek Allah'ın hakkı ceneşi hali. Gerek hayvan olsun, gerek başka madde olsun, gıda maddesi olsun, onu yaratan Mevlamız ona haram demek hakkı Allah'ın hakkıdır. Ve Allah sana bir şeye de haram demişse Artı bunda akıl yorumuna bu da girilmez. Neden işim aranmaz buna. İşte Allah Teala bize buyuruyor. Hurmet haram kılındı. Aleyküm üzerinize müminler. Neler şimdi? El, el mey tetü meyte. Meyte Türkçe'mizi buna leş deriz. Leş. Bir hayvan eğer kendi kendine ölürse, yani tabi eti yenen bir hayvan, koyun sığır, manda gibi, eti yenen bir hayvan, bu hayvan kendi kendine ölürse, Arapça buna meyde deniyor, Türkçe'mizi buna leş diyoruz. İşte bu insana haram oluyor. Böyle. Ayrıca yine eti yenen bir hayvan, gerek koyun, gerek tavuk türü olsun, gerek kuş türü olsun, eti yenen bir hayvan, eğer İslami kurallara göre kesilmemişse, yine o meyte, leş hükmüne giriyor, yine yenmesi haram oluyor. Nedir İslami kurallar? Bu eğil, evcil hayvanlara değişiyor, Ağda bu değişiyor bu. İnşallah tekrarın döneceği mi buna. İkincisi bu ayet-i kerimede geçen ve demü kan, akıcı kan, bu da nedir? Li haramdır. aramdır. Nisri fistir yani. Demek ki kan da. Hatta bir kimse, bir hanım mesela ya da bir lokant aşçı, lokantacı. lokantacı çorba yemek pişirirken eğer gerek elinden kendi kanı olsa veya başka bir kanına bulaşırsa tencerenin tamamı da necis olur, pis olur, yenmesi haram olur. Onun Demek ki dinimizde kanda neciz yani pis maddedir. Yenmesi, içilmesi haramdır kanunda. Ve lahmül hın ve Mevla buyuruyor ayet e burada hınzır eti. Hınzır ah domuz emektir. Yani domuzun tabi eti de, derisi de, tüyü de, sütü de, yani domuzun tamamı liayni haramdır. Domuzun her şeyi haramdır. Bunun için diğer eti yenmeyen bazı hayvanlar Mesela kurt, tilkinin, şunun, bunun, ayının. Eti yerime dahil onlar. Onların derisi tabaklanınca temiz olurlar. Üstte namaz hakkında onların üzerinde. Ama domuz derisi tabaklansa da yine necistir, yine pistir, yine piştir domuz derisi. Demek ki domuz da olduğu gibi haramdır. Yalnız ne yazık ki günümüzde Türkiye çok domuz eti girdiği dışarıdan. Hatta domuz yağı girdi. İşte bazı gıda sanayinde bunların gizli kullanıldığı tabir ediliyor. Bunu da araştırması beni aşan bir meseledir. Yalnız böyle olmamızı gerekiyor yani. Ve ma hülle li bi. Bir de Eti yenen normal bir hayvan eğer Allah'tan başkası için kesilirse onun eti kesilirse o da nedir? Eti leş oluyor haram oluyor. Vel <gülüyor> hanikatü bir hayvan eğer boğulursa hayvan boğularak ölürse gerek insanlar bunu boğarlarsa Gerek hayvan ipiyle boğulursa, gerek hayvan suya düşerek boğulursa, demeyi bir hayvan boğularak ölürse, bunun eti oluyor, leş oluyor, haram yenmiyor. Vel mevku vetü. bir hayvana vurularak öldürülse, mesela tokmakla, şunda bunla, bazı yerlerde haş hayvanın kanı ziyan olmasın diyorlar. Halbuki Kan necis, pis. Yani insanın sağlığına çok zararlı hayvan kanı. Ki aslında kan mikropların tam yaşadığı ortamdır. Bunun için İslam'da kan akıtılması gerekiyor. İslam'da. Demek ki bir hayvandan başına vurularak hayvan öldürülürse, bu da nedir? Haramdır. Vel mütereddiyeti hayvan düşse yüksekten Yer ölse ve bir diğer hayvanı boynuza vursa vurarak öldürse bu da nedir? Birisidir. Yerimiz haramdır. Ve ma ekele sebu'u Bir de canavarlar, vahşi hayvanlar bir parçalayıp öldürseler. Kalan eti de haram oluyor. İlla ma zekeytüm Mevla Demek ki bir canavar mesela koyunu parçalanmış sahibi geldi o canavar kaçtı henüz de ölmemiş hayvan ölme yetiştirilmişse yetişir, buna o zaman kişi bunu besmeğe İslam'a göre keserse hele olur böyle. Ama hayvan ölmüşse artık o hele olmaz. Ve ma zübiha bir de eskiden taşlara yani tapralan taşlara putlara heykellere kurban keserlermiş. Demek ki bir kimse böyle bir taşa yani saygı amacıyla bir taşa bir puta heykele hatta bir insan bir türbeye adayı türbeye, türbe için keserse nedir bunlarda Allah için kesilmediği için helal değildir Dirisi, pisliği yenmez bunlarda. İşte demek ki bundan şunu sonuçlar çıkaracağız. Eti yenen hayvanlardan evcil olanlar, eğil olan hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda, deve ve ördek, kas, tavuk gibi. Bu gibi hayvanlar demek ki İslam'ı kurala göre kesilmezlerse etleri leş oluyor, haram oluyor, yenmiyor bunlar. Peki nasıl İslam'a kesilmesi gerekiyor bunların? Mutlaka insan eliyle kesilecekler. Bu şart önce. Kesen kişi Müslüman olacak. Mürtet, müşrik, ateşperest gibi bir kafir olmayacak. Kesen kişi Müslüman olacak. Ehli kitaptan kesen kişi Allah'ın ismi alarak keserse bu da yenebiliyor böyle. Yenebiliyor ama o da gene İslam'ı kurala göre keserse ama. Daha bu ehli kitabını yapmıyorlar böyle. Bunlar başka üstlerle hayvanı şoklayarak, elektrik vererek, işte başlarına memle vurarak öyle kesiyorlar. Bu şekilde kesimi Müslüman da yapsa yine yelme yenileşi olur. Yani şoklama ile etrilik vermeye ile işte hayvana baştan vurarak vurularak öldürse ya da hayvana makine keserse bunun baştan Müslüman da olsa yine yanmaz. Hayvanın boğazan kesilmesi gerekiyor dört damar deniyor. Sagli babu deniyor buna, galip babuyla. Yani hayvanın nefes borusu, yeme borusu iki de yanı şah damarı vardır. Bu dördü boğazdan kesilecek. En sevden kesirse, bu damara kesse bile gene mekru oluyor. Mutlaka hayvan boyundan kesilecek. Hayvan nefes borusu, yeme borusu iki de şah damar vardır. Bunların kesilmesi de gerekiyor. Bir de kesen kişinin de Besmele'ye de söylemesi gerekiyor. Şimdi Mevla buyuruyor Vela te'külü lem yüz kirmel aleyh ve innehü Mevla buyuruyor. Bakınız. Vela te'külü yemeğin. Allah buyuruyor. Yemeğiniz. Mimma şu hayvanetini yeminiz ki levm-i yüz kerüsünullahi O hayvan kesilirken ona Allah ismi anılmadı. Yani bir hayvan kesilirken besmeğeyle kesilmezse oneti yemeğiniz. Mevla buyuruyor. Yani bunda bir şey vardır. Eğil hayvanı kesecek olan Müslüman kişinin niyetinde besmeği çekmek var. Ama heyecanlandı, şu oldu, bu oldu da Besme'yi unuttu. O zaman bu affediliyor, yeni yenebiliyor. Bakınız. Demek ki bir kimse, Müslüman kişi, hayvanı keseceği zamanlar, niyeti Besme'ye çekmek. Nedir Besme'le? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta sıkışık durumda tek Besme yeter. Bismillah dedi mi, o bile yeter. Bu bile yeter. Ama kişi heyecandan, bir halden unutursa bunu, karsen terk etmeyi unutursa, yine haram olma bir hayvan eti yenebiliyor. Şimdi, bir de av hayvanları da var şimdi bir de et yerine gelmeyenler tabii bu eğil olmayan yani vahşi durumda olan insana ünsiye kuramayan hayvanlar bunların da haram olma sebebi şu eğer bir hayvan azı dişiyle kendini savunuşmana karşı. Yine o hayvan azı dişi ile avını kapıp yakalıyorsa bu da et yenmesi haram oluyor. Aslan, kaplan, kurt hatta köpek de bunlara dahildir. Demek ki bundaki ölçü budur. Bir vahşi hayvan vahşi hayvan eğer azı dişi ile kendini koruyor, düşmanına karşı savunuyor kendisini. Yine bu hayvan, azlı dişiyle, avını yakalayıp, kap alıyorsa, et etkilenmesi haram oluyor. Bunların, yapısında, vahşet, yani bir canavarlık, bir zulüm, olduğu için. Çünkü, Allah-u Teala Büyüksel'ün buyurmuştu bizlere, Allah insanı en üstün yarattı. Allah insanlara rızkın en temizini hidamle verdi. E biliyorsunuz ki yediğimiz gıdalar ne oluyor? Bedende sindirilip damara şekillenler bunlarca kan oluyorlar. Hatta insanı kan yönlendiriyor. Sana bu kan ne oluyor? Hücre oluyor. Bedenimizin yapı taşı oluyor bunlar. E, insana hücre yönlendiriyor. Yani görme hücresi, işitme hücresi, beyinde hücreler insanı bunu yönlendiriyorlar bunlar. Bu için gerçekten çok dikkatimiz gerekiyor. Allahü Teala hangi şeylere haram demişse ondan. Ateşten kaçar gibi kaçmamız gerekiyor. Bunlardan onların biri çok muazzam zararı var. Aklımıza zararı var. Bedense sağlığı var. Ve bunların bizim ruhsal yönümüze de bunların zararı var bizlere. Bu iş demek ki vahşi hayvanlar. O hayvanın tabiatında, yapısında vahşet var. Canavarlık varsa ki Ölçü nedir? Azı dişiyle kendini savunuyor, azı dişiyle avını kap yakalıyor. İşte aslan, kaplan, tilki, kurt, köpek, fil gibi hayvanlar, bunlar dahil bunlar. Bir de kuş türlerinden de, kuş türleri de pençesiyle, yani tırnağı ile hayvan kendini savunuyor düşmana karşıya. Yine bu hayvan pençesi tırnağı ile avını kapıp yakalıyorsa bunun eti de haram oluyor. İşte atmaca, kartal, akbaba gibi bunlar nedir? Bunlar tırnaklarıyla, pençeleriyle kendini savunurlar. Yine bunlar tırnak pençeleriyle avını yakalayıp kaparlar. İşte bunların eti haram oluyor. Bunun dışındaki av hayvanları Mesela geyik gibi, tavşan gibi bunlara etleri tabi yeniyor. Yalnız da bazı tabi kuralları var helal olması için. Peki İslam'da avcılık helal mıdır, mübah mıdır yani İslam'da? Allah'a talabülüyor bizlere Maide Suresi Ayet 96'da Es-Sizebillah Es-Sizebillahirrahmanirrahim Euhillellekum <Sessizlik> Sizlere helal kılındı ya. Allah bize demek ki helal kıldı. Neyi? Sa'yıdül bahri ve ta'amı. Deniz avunu ve onları yemeği. Demek ki balı türleri helaldir. Yalnız Asima Malzama yani Hanefi mezhebine göre eğer bir balık denizde ölüp de ters dönerse hayvanın karnı üstüne çıkarsa demek ki bir hayvan sebepsiz yere yani dıştan bir vurmayla şunla bunla yaralamayla değil de bir balık kendiliğinden denizde suda ölsün yeniden olsun. Taltı fark etmez su fark etmez. Bir balık kendinden ölüp de tersinirse, balığın sırtı aşağı gelirse, o zaman bu yenilmez. Bunun dışında, balık avı helal Bir de karada benze olan hayvanlara benze hayvanlar hayvanlara yenilmez. Mağlık kelp deniyor. Mesela köpek balığı gibi, hınzır balığı gibi balıklar Bunların karadaki türleri yenmediği gibi onlar yenmiyorlar. Bu da Hanefi göre yine. Zaten bu balıkların da Diyarbaklarının bir ayrılıcalığı vardır. Bunlar memeli balıklardır. Bu yavrum doğrular emzirler bunlar yavrularını. Bir de denizde, işte yengeç gibi, istakoz gibi yani iğrenç olan şeylerde yine bunlar yenmezler balık avı balık kim alır tutarusun denizden yani bir balığı ister müslüman denizden tutsun olsun isterse gari Müslüm olsun fark etmez. Bunda bu hak etmez bu ve balık avında besirmede şart değil balık avında. Çünkü on canlı için Bu da şart değildir. Bunun için balığı denizden kim tarsa tutsun bu helal olur. Yalnız oltayla balık ağlamak pek iyi değil. Çünkü bir defa çok kişiler oltanın ucuna soğucan koyuyorlar. Camlı soğucan koyuyorlar. Hayvana batıyorlar oltanın ucuna. Canlı hayvan baş yapmaya. Bu haram oluyor. O soğucana eziyet olduğu için Ayrıca balık da zavallı. O soğucana yüzeyem derken o da yapışıyor. Tabi eza veriyor kendisine. O kadar böyle ağ türünle, başka bir şeylerle avlamaya çalışmak gerekiyor. Bir de zevk için avuculuk yapmak da mekrui değil. Böyle. Mesela günümüzde av sporu deniyor işte tüfene alıyor, memine alıyor ava gidiyor sırf zevk için zevk için hayvan öldürmek doğru değil İslam'da, mekru oluyor buna ama demek ki aslında İslam'da avcılık vardır Mevla yürüyor uhillel leküm size helal kın Mevla saydül bahri ve tamuhu metaalleküm velisseyyyâre hem sizlere hem yolculara bir gıda olmak üzere helal konbella hanb yürüyor. Yine böyle buyuruyor başka ayetlerde lahmen tariyan böyle ha yürüyor. da taze yemek gerekiyor. Balık eğer bozulmuşsa, kokuşmuşsa balıkta, o da zarardır, ona yememe gerekiyor. Ve hurum aleyküm saydül berri madüm tüm huruma Kara avcılığı ise yalnız ihramlıyken yasak. Biri ihram giymiş. Tabi günümüzde bu olmaz da ama eskiden saadette o zamanlarda e, çoğu yayan gidiyorlardı haca, yakın yerler. E, Devre gidiyorlardı. Yolda tabii aç icabında Avlaya, avlayabilirlerdi. Mevla ihramlıyken avu yasakladı. Bir kimse ihramlıyken avı yakalarsa, öldürürse yani, o neresi gelmez o da. Demek ki ihramın dışında, yani genelde kar avcılığı da bu da helaldir. Allah buna izin veriyor buna da. Yalnız avcılığında tabi İslami açıdan kuralları var. Nedir bunlar? Hava ateş ederken, bestveren söylemesi gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bismillah demesi gerekiyor. Yine bunda da heyecanda unutursa bu da af oluyor. Bu da af oluyor. Bir de av köpeği ile kişi avını yakalayacaksa av köpeğinin de muallim olması gerekiyor. Yani av bakımından o av köpeğinin eğitilmiş olması gerekiyor eğitilmeyen bir köpek avcılık konusunda bir şeyi yakalıp bitirirse ölmüş yani o şey hele olmaz bu da. Peki köpeği nasıl eğitilmesi nedir? Bu da İmam Azam'a göre şu şekilde köpeğe üç sefer tut diyecek avunu sahibi tutacak. Bırak diyece bırakacak. Tekrar tut diyecek, tuttu. Bırak, bıraktı. Tut dedi, Tut bıraktı bıraktı. Bir sefer eğer sahibine ita ederse köpek demek ki o köpek eğitilmiş yere geçiyor. Bir de şu var avcılıkta tabii avcı kardeşlerimize vardır şu an dinleyin inşallah. Özel olarak şunu tekrar üzerine basarak söylüyorum zevk işin. Hayvan öldürülmez. Öldürülmez. Şimdi avcı olan kişi gene kuş dörü, gene başka eti yenen bir hayvana ateş etti. Ateş etti, yaraladı. Mesela vurdu, havada vurduğu kuş bir su kenarında mesela göl kenarında işte akarsu kenarında ağacın dalında kuş ya uçuyor havada. Avcı bunu havada vurdu. Kuş suya düştü. Suya düştü. Hemen ölmeden alabilirse oradan onu kesecek hele oluyor. Ama vurduğu kuşturur hayvan işte göle suya düştü. Alıncaya kadar hayvan ölmüş arada. Bu neti yenmez. Neden yenmez? Aldı yaradan mı öldü? Suta mı boğuldu? Evet yaralandı. Belki can yerinden yaralandı. hemasiye düştü. Hemen havada ölmedi ama. E, suta boğularak öldü. Demek ki bir hayvan boğularak ölünce leş olduğu için bu da gelmez. E, bazı avcılar mesela öyle bir su kenarında kuşu vuruyor ki alması mümkün değil. Ama sırrı zevk için, nüşra alarak, onu işte vurdun demek için vuruyor. O hayvan mahşe gününden daha olacak kardeşlerim. Böylece. Yine bir hayvan karada, havada vuruldu. Bu hayvanı hemen yere düşüp ölürse, eti yine yenir. Ama önce bir işte duvara çarptı, önce bir ağaç çarptı, sonra yere düştüyse, da yenmez. Neden? Belki o darbeden öldü. Bak bu da var. Yine bir şart da şu. Bir kimse bir hayvanı vurdu. Mesela bir geyik diyelim. Hayvanı vurdu kişi. Yaralı yani bu vurdunu yaralı vurdu. Ne yapacak? Hayvanı vurduğu gibi hem peşinden koşacak, yetişecek. Eğer hemen ölmüşse helal gene Besmini attı silahını hemen peşten koştu ölmüşse helal. Eğer hayvan daha ölmemişse mutlaka bu defa kesim istiyor kesim istiyor Neden? Artık hayvan kaçamaz çünkü. Bu vurarak öldürme bu ızdırar deniyor buna. Bu zorunlu halde oluyor bu. Ama hayvan yaralı hayvan artık kaçamıyor hayvan. Yanına gitti. Hayvanın yanına ulaştı. Hayvan da ölmemiş. Hemen bunu besmeleyle boğazdan kesecek bu hayvanı. Eğer bir havcı bir hayvanı vurdu. Yaraladı. Uzaktan hayvanı düştüğü bile gördü. O anda yemek yiyor. Çayını içiyor. işte bir oyalanıyor da sonra bakarım diyor. Biraz sonra gidiyor hayvan. Ölmüş bu. gelmez o. gelmez o. o. Dedim o öldü. Beledi hayvan çünkü. Bunun için demek ki havcı hayvanı vurdu mu var? Hem peşten gidecek. Ölmemişse tekrar bıçağı ile besmeğiyle boğazını kesecek. böyle olur. Kın alacak. Bir şart daha var. Şimdi bunda biraz daha günümüzde tavuk kesiminde tavuk kesiminde e, ta ben gözümden görmedim se duyumçu ben de tabii bir duyum olarak bunu elde ettim. Makine kesiyormuş. Ne diyor bazıları? Evet biz fetva aldık diyorlar. İşte makine de baba besmele çalıştırır mı? Bir de her olur diyorlar. da bu fetvayı tabii bir alim vermez tabii buna böyle. İslam'a zıb bir şeydir Bu uydurmadır, saçmadır. Haramdır bu. Şimdi bakınız Hidayet kitabından, Fükü kitabından aldığım ibareyi aynısı okuyorum. Et tesmiyeti Besmeğe çekmek yani Bismillah demek Fi zekati ihtiyari İrade bağlı kesmede yani hayvan teslim olmuş kişi hayvanı kesecek. Bunda tüşteretü inde zefir alalmez buhi bakınız hidayet kitabından aynı okuyorum sizlere böylece fi zekatil ihtiyari yani ihtiyar kişinin kendi iradesiyle hayvana yatırıldığı kesecek bunlar nedir beşbinde şart inde zeb kişi mananda Allel mezbuhi, mezbu hayvana. Yani mezbu zeb olmayacak hayvana. Mesela koyunu yatırmış, işte tavuğu yatırmış kişi, yine yatırmış kişi. Bu da yani besmele, bu da besmele hayvana çekilecek. kesici hayvana çekecek. Yani ayette bıçağı değil bu arada. vefisaydi avcılta ise avcılta ise besmele söylemek indel irsali verremye eğer av köpeğini gönderecekse köpeğe gönderirken Bismillahirrahmanirrahim diye, köpeği öne salacak köpeği salacak burada besmele bakın av hayvanına gönderdiği av köpeğini verremye attığı okuna yani mermisine silahına vatikaten burada, avda besmele, alete, hayvana değil. Lev elca, şaten ve semma. Bir kimse diyor, bir koyunu yatırdı yere. Ve semma, Bismillah dedi, fedeba gayra. Bir dirke teslimiyeti, La ye cüzdü. Bir kimse bir tavuğu, bir koyunu yatırdı. Ona yatırdı tavuğuna, koyuna Bismillah dedi. Ama tam kezide ondan vazgeçti. Bir şey oldu. O hayvan kurt oldu. Bu sıralam başkasını aldı. Ona tekrar besmen hiç çekmedi. Bu caizdir olmaz bu beradmedi Ama avda oluyor caiz. Mesela bir kişi Karşıdan bir av hayvanını gördü. Silahın da oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Çekti. Ama ateş o hayvanı vuramadı. Başka hayvanı vurdu. Bu caiz bu. Hatta mesela kişi kuşları gördü. Havada, ağaçta kuşları gördü. E saçma tabi. Çok dağılıyor saçması da. Ama kişi bir kuşa mesela hedef olarak seçti hedefine Nişan aldı bir kuşa. Bismillah Ateş Bismillahirrahmanirrahim ateşledi. Nişanlı kuşu değil de başka kuşu da vursa gene caiz. Çünkü buradaki besmele hayvana değil silaha oluyor burada. Hatta birkaç tane kuşu da vursa hepsi biliyor burada. Yani bundan çıkan sonuç şu adı cemaatimiz. Demek ki bu tavuk kesiminde de nedir besmele? Hayvana olacak. Bismillahirrahmanirrahim ya da çok sabi hayvan bismillah, bismillah, bismillah hayvana olacak. Alete yani makineye denen besmele burada geçersiz, geçersizdir. Demek ki bazı kişiler dener yarama dini kaderetten bunu demek karıştırıyorlar. Mutlaka tavuk kesiminde her tavuğa besmele çekmek şahmat denemler. Ama kişiye acelede yetiştiremedi. Niyeti vardı da yetiştiremedi. Unuttuğu bir şey olduysa, af oluyor. Ama makineye besmele çekmek, burada hiç nedir geçersidir bu. Bunun için İslam'da her meslekten insan yetişmesi de Farzi ı kifayi İslam'da. Yani bir Müslüman toplumunun gayri toplumlara bağımlı olmaması için her meslekten insan yetiştirmelere de farz kifayi oluyor. Yani bir kişi bir yetişkin toplumda yeterli, yeterli ölçüde diğerine sakit oluyor bu. Bunun gibi Müslümanlar arasından doktor da olacak, işte sanatkarı olacak, ziraatçı olacak, hepsi olacak ve bu arada günümüzde özellikle bu tavuk kesiminde bazı Müslümanlar bunu el atmaları gerekiyor buna. İslam'ın Kural'a göre tavuk kesilmesi için bu farzdır, şartı muhtemelen. Bırakmama gerekiyor bunu. Şimdi konumuz tabi haram olan gıdalardan hayvansal olanlardı konumuz. Bir de hayvanın dışında şimdi, hayvanın dışında eğer bir bitkisel madde aklımıza zarar veriyorsa, yani akıldaki kontrol merkezlerini uyuşturuyorsa, baskı yapıyorsa bunlara, insana bir sarışlık veriyorsa ya da insanın genel sağlığına bir zararı veriyorsa bunlar da İslam'da haram oluyorlar. Bunların başına tabi şarap yani alkollü içkiler geliyor. Bela'nın buyuruyor bize bunda Mâli Suresi'nde İnnemel hamru vermez ilahir gidiyor Rizsü min ameliş şeytan mevla diyor. Rizs, pis demek. Deliş demek. Pislik anlamına geliyor. Demek ki gerek şarap, gerekse şarapta yapılan rakı, vodk, gibi içkiler. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, küllü, müskirin, haramı. İnsanın sarışlık veren, yani akılda zarar veren. Bakınız, Başka sağlığa bir zararı olmasa bile, yalnız akla zarar veren, insana hayvanı ayıran akıldır. Yani akla biraz zarar veriyorsa, kişiyi sarışı yapabiliyorsa, bunların her biri ister sıvı halde olsun, ister katlı halde olsun. Yani bira olsun, ismi olsun olsun, rakı olsun, şarap olsun, likör olsun, konyak olsun olsun. Veyahut katı halde esrar gibi, eroin gibi, şunlar bunlar gibi, e, tiner gibi, sıvıda ne olursa olsun. Demek ki akla zarar veren her şey hisseye saklanmıştır. Haramdır sevgili kardeşler. Bir de yine insan sağlığına zarar veren. Şimdi Azerbaycan e dedi ki hiç sağlığa zarar vermeyip sırf akla zarar verse yani kişiye sadece olsun o bile haram. Halbuki tabii alkol içkilerin sağlığa bir zararı var tabii. Akciğere de, mideye de, karaciğere de, böbreklere de hepinin bunların zararları var. Çünkü alkol mideden hemen kana karışıyor. Yani bir sindirim sistemi uğramadan, yani sindirim iştirme uğramadan hemen kana karışıyor. Bu arada tabii beyne gidiyor. Zaten insan beyni bir sıvı içine yüzüyor. İşte o sıvı alkolleşiyor. Sonra beyindeki hücreleri çoğunu tahrip ediyor. Yani bir görünmeyen bir katil alkol işgeler bunun için bunlar yasaklanmışlardır. Yine insanın bedensel, sağlığına zarar veren, yani aklına zarar vermiyor, kişi sarhoş etmiyor ama insanın bedenine zarar verenler de yine haramdır. Ne gibi? Her türlü zehirli maddeler, zehirli bitkiler var ne kadar zehirli madde varsa yani bitkisel olarak da ne olursa olsun mesela zehirli mantar da haram bak. ne kadar zehirli varsa bunlar da yemek içmek de haram oluyor. Evet akla zarar savaş etmiyor kişiyi ama kişinin ölümüne sebep oluyor. Hatta kişiyi birdenbire öldürülmese bile ama tedricen, yavaş yavaş kişiyi bedenini tarif ederek, ölüme götürüyorsa, demek ki her türlü zehirler de, İslam'da haramdır. Hatta, bakın sevgili kardeşlerim, mesela bir et, normal, besmele kesilen, bir kıyma et, kokuşursa, sağlığa zarar verirse, bu da yemmiyor. Yer kurtlanmış. hatta meyve kurtarmış, o da yemmiyor. Bu arada mesela ekmek, ekmek artık küflenmiş ekmek yemek haram oluyor bunununda. Neden? O da bir nevi zehirdir. İnsanı zehirleyebiliyor onlar böyle. Bakın İslam'da İslam'da demek ki insan sağlığı bu kadar önemli böyle. Işte. Sağlığa zarar veren her nasıl olsun. Ekmek de olsa ama küflenmiş ekmekse. Börek olsun bozulmuş. Hatta kullanma tarihi ilaçlar. İlaçlar mesela yazıyor. Son kullanma tarihini yazıyor. E, Miadı doldurmuş ilaç. Bedenin zararıdır. Onu kullanmak o da günah oluyor İslam'da. Bunun gibi gıda maddeleri de bir gıda maddesi de paketim gıda maddesi de eğer son kulama tarihini çok geçirilmiş, bedene zarar verecekse bunlara kullanmak da İslam'da yine günah oluyor. Ve bir de yine haram olan birisi de insan tabiatının piskindik şeyler. Gerçi bazı kişiler kaba yapılı olur yani vahşet yapılı olur da bilir ama genelde normal insan tabiat yapısının tiskindiği şeylerde bunlar da haram oluyorlar mesela hayvanlardan yılan yılan tabi zehir baştan dışında zehir yok ama nedir habis demiyor bunlara Mevla bizlere buyuruyor ayet-i kerimesinde Araf suresinde aleyhimül habais habais habisin çoğudur habis pis necis yani til anlamına geliyor bu ayet-i kerimeye göre işte ne kadar ins insan tabiatının tiskindi iğrent tutun bir şeyler varsa bunlar haramdır işte yılan gibi kertengele gibi fare mesela. Fare nedir? Normal insanın tayfamından diskinler tayfali. Kaplumbağa, solucan, yengeç, böcek, arı sinek gibi maddeler. Bundan yenilmesi de haram oluyor. Neden? Bunlar da habis olduğu için çünkü bunların, bu hayvanların tabiatı pistir hayvanların tabiatı. insanın, vizacını bozar bunlar. Bozarlar. Hatta daha evvel örnek verdiğim gibi mesela toprak yemek de olmaz. Toprak yemek de haram Tamam toprak zehir değil. Aklına zarar vermiyor ama o da sağlığa zararlıdır. Gerçi gıdalarımız bitkisel olanlar toprak oluyorlar ama ama toprağa kadar çok kimyasal değişime giriyor adam. Yani bitki alıyorlar bunları. Gereken element seçiyorlar. Bitkinin o kökünde laboratuvar gibi orada kimyasal değişime giriyor bunlar. Giriyorlar. Bunun için direkt kişi mesela bir taş yutsa, yani toprak yese, çamur da yese, nedir bunlar? Hep bunlar habais. Yani iğrenç maddeye giriyor bunlar. Şimdi bir de gelelim sigara meselesine gelelim sevgili kardeşlerim. Şimdi bakınız haram ziyani olanlar vardı. Mesela leş, domuz eti, kan gibi. Bunlar haram ziyani hayvan türleri bunlar. Yine bunların dışında yılan, Akrep, fare, kertenkele, kaplumbağa gibi soğutucu gibi şeylerde kaba ısı olduğu için haram oluyorlar. Hatta insan aburunun kendi sümünü bir yemesi gün oluyor bence. Neden iğrenç olduğu için. Bundan dolayı. Şimdi gelelim tütüne gelelim. Biz insanlar bazı bitki türlerinin otlarının, yapraklarının zararlı olmadığını kolay anlayamayız. Bunların çoğu ya zamanla tecrübe deneyine bağlıdır ya da günümüzde laboratuvar tahliliyle belli oluyorlar. Ama ne kadar hayvan türleri varsa hayvan türlerinin her birinin onların iç duygularında, güdülerinde sanki bir laboratuvar vardır. Bir koyun otlarına çıktığı zamanlar hangi ot zehirliyse, zararlıysa onu yenme vakit ayarlar. yani hayvanlar bir koku alırlar. Hayvanın kokuy hissiyle içgüdüsü yaptığı tahliyeyle onun zararını bilir. Bazı hayvanlara aç bırakmışlar özel deneyim için. Bunlara yalnız tütünlerin bulunduğu, ekili olduğu tara bırakmışlar. Bu hayvanlar aç olduğu halde tütünü hiç yememişler, yaklaşmamışlar tütünü makut Yani demek öncelikle hayvanlar bile tütünü yemiyorlar. İnsan hayvanlar üstü yaratıldığına göre hayvanın yemediğini insan yiyebilir mi? Yemiyorlar. tabii. Yani. Peki bu tütün. Tabi günümüzde sigara döndürülmüş. Bu ne zaman nasıl çıkmış acaba? Tabi hadiste de bilinmiyor. O zaman olmadığı için. Kristo Kolob biliyorsunuz batıya doğru giderek yani dünyanın küreş yokluğuna kabullenmiş o zamanki papazlara, papalara rağmen onlara rağmen hatta kene papazı bile kendisi de ama bırakmış papazını kendisi. Kürtünün kolop ne yapmış? Okyanusdan batılara gelerek Hindistan'a ulaşacağını tamir etmiş. Tabi gide gide Amerika'ya kıtasına gidiyor. Yani Antillere Antil takım adaları vardır. Oraya gitmiş. Orasının ama başka olduğunu bilememiş de iniz atmış orasına. Sonradan giden İspanyol gemicileri Orta Amerikan doğusunda Antil takım adaları var. Sonradan giden İspanyol gemicileri bakıyorlar bu anti adalarındaki yerliler bir yeşil türü bir şeyi, bitkiyi İçiyorlar bu. Onun tabi sigara yapmıyorlar. Tütün nasıl içiyor, içiyorlar böyle. Duman çekiyorlar bunun. İşte oradaki İspanyol de onlar da orada tütüne alışıyorlar. ve bağımlık yapıyor. Bunu alıp orada Antillerden 1500 yılında ilk olarak Avrupa'da İspanya'ya getiriliyor. İspanya'ya bu yayılıyor çabuk. Orada ekim yapıldığı yetiştiriliyor, İspanya'ya geliyor. İspanya'da Avrupa'ya ülkelerine gidiyor. Ne ekmese yıkıcılık yani yangın gibi şer çabuk yayılır. Ama imarat, tamir iş, imar işleri onarım işleri tabii yavaş yürür. Buna tabii ve pisliğe girdiği için, yıkıcıya girdiği için Avrupa yayılmış ve aşağı yukarı 100 sene sonra 1600 küsü senelerinde. Venedikli tüccarlar Osmanlı'ya gelikleri zaman tütüne de Osmanlı huz içerisine sokmuşlar bunlar. İşte aşağı yukarı 400 yıl önce ilk olarak tütün Venedikliler tarafından Osmanlı ülkesine sokuluyor. Ne yazık ki o zamanki Osmanlılar da bunu araştırmadan tabi araştıramıyorlar da bilmeden bir bağımlılık ya yani bir boş şekilde memnun şekilde böyle içmeye kullanmaya başlıyorlar buradan yevlülüyor buraya bu şimdi bu tüdün nedir alıcı cemaatimiz? demek ki zehirli maddeler hepsi haramdır. Yani mantar dahil, bitki olsun, başka meyve, yabanı meyve türü olsun. Eğer bir şey zehirli ise, onda zehir varsa, yenmesi haram oluyor. Bir. İkincisi habis, yani pis, iğrenç olan bir şey nedir? Bu da Yeni İslam'da haram oluyor. E, Tüdün tabi önce iğrenç bir şey. Ki hayvanı yemiyor. Yeni bir şeydir. Yine tutan zehir de vardır. Bunun için bazı ülkelerde sigara üzerinde paketin yazı vardır. Yani kanun bu zorunludur. Sağlığa zararlıdır yazısı. Dünyada bugün bu ülkelerde sigara paket üzerinde yazılması kanun zorunludur. Sigara sağlığa zararlıdır ibaresi. haramlarda esas ilki nedir? Sağlığa zarar olan şeyle haram oluyor. İşte zehir de haram oluyor. E, pişi haram oluyorlar. Hatta bakınız kokuşmuş et de. küflenmiş ekmek de haram oluyor. Neden? Sağlığa zarar olduğu için. Şey. E bugün bütün dünya bunu kabullenmiş. tıbbını bunu kabullenmiş. Sigara sağlığa zararlıdır. Ya bugün birçok gelişmiş ülkelerde bu yazı var. Sağlığa zarar derden. Peki nikot ne var tütününde sevgili kardeşlerim? Evren nikotin denen bir zehir var. Nikotin zehirdir. Nasıl zehir? Bazı zehirli bitkiler oradaki zehirler Öldürücü çok güçlü olmadığı için tıp ilaç sahnesinde kullanırlar. Bunlar zaman vardır. İlaçlardan zehir olanlar ayrı bir de bunlar. Demek ki bazı bitki türlerinde zehirler vardır. Bunların zehirleri öldürücü olmadığı için bunlar ilaç sahnesinde kullanabiliyorlar. Fakat nikotin çok güçlü öldürücü zehir olduğu için ilaç sahnesinde kullanılmayacaklar. Yalnız tarımda kullanılıyor bakınız. Tarımda niçin kullanılıyor? Zararlı böcekleri öldürücü olarak tarımda kullanılıyor. E şimdi benim sevgili kardeşlerim ne yapıyor bazıları? Bakınız, ilaç sanayinde hiç dünyada kullanılmayan tehlikeli olduğu için bir sihir, nikotin ancak tarımda zararlı böcekle öldürücü olarak kullanan o nikotini içiyorlar. Mübarek insan, sen zararlı böcek misin, sen canavar mısın sen? Ve araştırmada ara şöyle bildiriyorlar, uzmanlar, bir tek sigaradaki nikotin diyorlar bakınız. Hak edeyim. dikkat buyurunuz. Bir tek sigaradaki nikotin alınsa, sıvı alınsa, bir insana şırıngı yapılsa, kişimi öldürür buna bakınız. Bir tek sigaradaki nikotin alınıp sıvı bir insanın deri altına şırıngı edilse, kişimi öldürür. Hatta iki kişi öldürür diyenlere bile var. Peki insan neden öldürür bir sigara? Yani tabii şu fakir şeyde yanarken bir gün dumanla gidiyor. Bir kız yanarak gidiyor ve eksiliyor. Nikotinle eşdeğer biraz ama ama kişi tek kalmıyor ki. Devamlı işi bunun tabii. Devamlı işiyor. Demek ki sigaradaki nikotin korkunç güçlü bir zehirli madde. Ancak tarımda böcek ilacı olarak kullanabiliyor. Ayrıca sigarada, da dumanında yani nikotin dışına bir de nikotinin dışına bir de katran var bu katran. Nedir katran? Genelde kömür elde edilen böyle kara, koyu. O da bir zehirdir. Böyle. O da bir zehirdir. Aşağı yukarı nikotine yakın da oranda sigarada da da katran da var yani dumanında katran var. Hatta bir imam arkadaşlar dinledim. Sevgili kardeşlerim. Şöyle buyurdu. Birisini de yıkarken dedi. O kişi, ölen kişi çok aşırı sigara içiyor. Ve sigara bırakmadan da ölmüş. Yıkarken teneşirde o kişinin bütün ağzam burnundan katanıp dışarıya gelmiş. Bu imam arkadaşım çok tiskinmiş Pis koku gelmiş. Bilmem unuttum şimdi... Kaç gün... Ağzına ekmek koyamamış zavallı imam kardeşler. Valla sevgili kardeşlerim. Sonra... Bu nikotin bedene çabuk çıkmıyor. Uzun zaman devam ediyor. Uzun zaman devam ediyor. Demek ki bunda bir de katında var böyle. O da bir zehirdir. Kişinin işte nefes borusuna Şuralara, buralarla tamamen bunlara doluyor. gırtan kişim tamamen doluyor... Kişi öldüğü zaman su dökü yumuşayınca, ne yapıyor? Atıyor bunları, beni atıyor. Allah konusunda teneşte bir ediyor kişi ediyor. Ayrıca yine tütün sigar e, dumanında bir zehir daha var. Siyon asidi deniyor buna. Siyon asidi denen çok zehirli bir madde daha var. Ama yok var. Ama yok genelde tuvalet temizlik kullanılır yani böyle is bir şeydir. Kükürt var bunda, kükürt var bunda. Bu da ilaçta kullanılır böyle. Kükürt bu da zehirdir. Bir de bakınız egzoz var. egzozda var bunlar. Egzozdan çıkan bir zehir var ya, aynı zehirli madde sigara dumanında da var mı? Şimdi yanımıza bir araba park etse, araba çalışıyor. Egzozdan gaz tam doğru geliyor arabayı kızarız fark eden kişiye. ona kaçmaya çalışırız. Oysa bakar halbuki demek ki, sigara dumanında en iyisi gazından çıkan o zehir, aynı madde sigara dumanında da var. Daha var, başkaları da var. Bu kadar getirelim bir şey Yani başta nikotin. Korkun bir zehir. Korkun bir zehirdir. Ayrıca katran. O da zehirdir. Genelde Maden kömüründen pis, kara bir şeydir elde edilir. Bunun dışında daha bakın daha çok daha bunda zehirler var. Bir tek bir otta, bitkide, mantarda tek tür zehir bile olsa yemesi haram oluyor. Beden zarar verdiği için. Halbuki sigara tütününde bu kadar zehirler var. E, tütünü hayvan yemiyor bak Hayvan, aç aşk hayvan bunu yemiyor. Onun zararını, pisliğini, hayvanın izgisi kabullenmiyor bunu. Ayrıca tabi daha sigara dumanında bir de kanser yapıcı maddeler de var. Elhassa mide kanseri, akciğer kanseri gibi. Şimdi bir insan sigara içerken tabi kısmı çekiyor onları. Akciğerin doğru gidiyor. Nefet gidiyor. Bir de ağızda kalıyor nikotin. Ağzı evet nikotin ne oluyor? Tükrük salgısıyla mideye iniyor. Baktılar. Bak arkadaşlar şimdi. Ağızdaki o nikotin tabi katran da diğerler zehirlerde ne oluyor onlar? Ağzı alınanlar tükrük salgısı yuturken mideye gidiyorlar. Ne oluyor? Bu defa buradaki bu zehirler mide salgısını engelliyorlar. Mide doğa salgısını yapamıyor. Bu defa tabi ne oluyor? Besinde sindirinemiyor. hazımsızlık oluyor kişiden. hazımsızlık oluyor ve mide rahatsızlık kişide başlıyor. Tabi bunun yanında daha çok şeyleri var. Mesela damarları güzer nikotin damarlara güzel tabi damarlar büzünce olur kan dolaşımı zorlaşır. kalbi besleyen damarlar da bu arada sıkışıyor bu kalp hastalığına entisfina sebep oluyor bu arada yüksek tansiyona tabi sebep oluyor hatta bu arada sigaraçanların genelde yüzleri elleri sarı olur derideki damarlar büzüldüğü için kan dolaşımını zorlaştırır. Bunlar da bir yüzleri sarı, yani solgun renkli olur yüzleri de. Böyle canlı kırmızı olmaz yüzleri de. Bir gün bir toplumsal bir yerde bulundum. Baktım burada sigara içilir yazısı var. Lehva var, koymuşlar kapıya. Burada sigara içilir diye bir bölüm ayırmışlar. Yani bekleme salonunda. Duruyorum orada. Şöyle baktım sevgili kardeşlerim. Havada yazdı. Açık havaydı. Sigara içmeyenler dışarıda, salonda, açık havada rahat oturup o temiz havayı cihen çekerlerken baktım ve acıdım. Bir garip Sigara içenler onları kap odaya getirler. Kapı da kapandı ama camdan görünüyor. O da sigara çekiyorlar. Yani toplumdan bir tecrid bakınız. Yani sanki onlarda bir bulaşıcı hastalık var. O sigara eşenlerinden topluma zararı var. Yani toplum için zararlı kişiler. Sanki böyle bir salgın hastalığı olmuş gibi bunlar toplumdan ayrılmış ayrı bölüme hatta hapsedilmişler bunlar adaletçe. Yani ben şahsen şöyle karşıdan baktığımda bir garim acıdım vay zamanlar. Hem de gerçekten durumlara çok ama çok kötü. Kişinin kendi işi sigarasının bu kadar zararı var. Kapalı yerdeler. Kapalı kişiler işiyorlar. Yani tamamen sigara kaplanmış. Yalnız kendi sigarasının da zararına kalmıyor. bütün sigara dumanlarını da yutuyor. Ağzına gidiyor, mideye gidiyor. Solunum sistemine gidiyor, akciğere gidiyor. Ama... Toplumun dışladığı kişiler yani. Yani toplumlar dışlıyor bunları. Hatta karnım bir mazontar oluyor bunlar hakkında. Şimdi bunu, bunlara görünce aklıma şu geldi. Bazı aileler erkeği de kalında sigara içiyorlar. Evlerinde tabi. Hele kış günlerinde kapalı odada kapalı odada ne yapıyorlar? Kadın da sigarayı çekiyor. Eşi kocası da çekiyor. Hadi kendilerine acımıyorlar. İntihar ediyorlar bunlar. Ama yavruları var. Hatta küçük bebekleri de var. Onların ne günah yükleniyor bunlar? Kardeşim? Sigara içmeyen kişi bile kapalı yerde Sigara içen yerde oturursa o da aynı zir almış oluyor. Çünkü hava yosuluyor. O da aynı zir almış oluyor. Peki yazık değil mi köpe yavrulara? Onlara yazık bebektir de yazık değil mi acaba böyle? O anne de zavallı ayakları altlıyor, kolta yerleşiyor, yakış sigarayı. Kolesi karşılında karşılıklı siga ola fosur fosur kapalı odada duman oluyor. O zavallı yavrular da aynı dumanı yutuyorlar. Aynı zehri onlar da alıyorlar. Bir de tabi mesela bir kadın hamile döneminde sigara içiyorsa ne olacak? Tabii bu sigara kana karışmak lazım. Hatta kana karışan nikotin karaciğerde daha başka bir zehir dönüşüyor. Karaciğerde ...o denen zehir... ...daha korkul bir zehire dönüşüyor... ...oradan tabi de o kadar yiyiliyor... ...yiyiliyor... ...e şimdi... Ana karnındaki yavru... ...nasıl da gıdasını alıyor... ...e annesinin... ...kanına bağlanıyor... ...dolaşım sistemine bağlıyor. ...bir eş var... ...plasant denen eş var... ...çoluk göbek kordonuyla... ...o plasantaya bağlanıyor... Ananın dolaşımı da ana de o plasantı eşyene bağlanıyor. Çocuk gıdasını oksijeninde anasının kanından alıyor. Yani fosur fosur sigara eşiyor. Kanı nikotin dolu, katran dolu, asit dolu, amonyak dolu, kükür dolu. Kanı pis. O kan ne yapıyor? Ana karnındaki o yavru can da Dolaşım sistemine, kan dolaşımı yani oradan giriyor. Giriyor. Yeni oluşmaktadır olan organları da orada tahrip ediyorlar kardeşlerim. Peki o anda ne yapacak acaba? Bunu sana söyleyecek acaba. Eyle katil oluyor. Bunlar, i̇şte sevgili kardeşlerim. Acaba sigara işte aramı mı, Diyorlar. Artık bunudan duruma gerek yok sevgili kardeşlerim. Yani gerek bunun üzerinde. E, kaç örnek verdim. Demek ki tis, kinti duyulan, eğriş bir madde zehir bile olmasa haram oluyor. Ayrıca bir otta, bitkide, hatta ekmekte, kükübe zehir olsa haram oluyor. Haram oluyor da. E, kişi bana gıda yemeye mecbur da kaldı halde haram oluyor. E sigara artık haramlar Kesin kesim Yani İsafa bakarsak daha kötü tabi öyle iş. Işte, Şimdi öyle abi yürüyor, külü veşebu veya tüsüm öyle abi yürüyor. Öyle okulları mı yiyin işi istafediniz. E, bu yenmiyor. İşi mi seviyor oluyor? Yakılıyor böyle. Yani kişi parasını yakıyor. Hem de bir de zehir alıyor bunlara böyle. Yalnız bir şunu söyleyeyim sevgili kareler, son olarak. Ne yazık ki Türkiye yılda aşağı yukarı 100 milyon kilogram sigara tüketiyor bakınız. Bu da ancak hesaplara göre. Bugün buna geçmiştir. Yani Türkiye yılda 100 milyon kilogramdan fazla sigara tüketerek dünyada birinci arasına girmiş durumda. Allah inşallah genç bunun hastalan korusun. İlla Teala Fatiha.